Rabbil ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Bir kardeş sormuş, Türkiye genelinde farklı namaz kılınıyor. Bu neye göre böyle yaygın diye soruyor. Yani Türkiye'de diyor, insanlar farklı farklı namaz kılıyor. Ancak bu farklılıktan nasıl bir farklılık görmüş bu kardeşimiz? Bunu pek açmamış. Eğer bundan kastı mezheplerin arasındaki fıkhi ihtilaflarsa bu bütün dünyada yaşayan Müslümanlar için söz konusudur. Yani Kabe'ye gidersiniz bakarsınız ki Kabe'de namaz kılınan yerde yani herkesin orada her, her coğrafyadan insan olduğu için Kabe diyorum. Bir bakıyorsunuz ki işte Maliki olanlar, Hanbeli olanlar, Şafii olanlar ve Hanefi olanlar. Evet bunlar arasında bir takım ihtilaflar vardır. İtikatta yani inanç esaslarında farklılık yoktur. Ancak fıkhi meselelerde çok az diyeceğimiz oranda ihtilaf vardır. Mesela bunların hepsinde bu dört mezhepte namazda kıyam olduğu ile ilgili bir ihtilaf yoktur. Ruku olduğu ile ilgili bir ihtilaf yoktur. Secde, iki secde olduğu ile ilgili bir ihtilaf yoktur. Teşehhütte ihtilaf yoktur. Son teşehhütte ve selamda ihtilaf yoktur. Ancak bunların arasındaki e, kendilerine ulaşan delillere göre veyahut delillerden çıkardıkları hükümlere göre işte el bağlamayla ilgili kimi göğsün üstünde kimisi göbeğin üstünde veyahut efendime söyleyeyim teşehüde otururken yani bu parmak meselesi kaldırmak kimisi demiş ki şahadette kaldırmak sünnettir kimisi kaldırmayı bile parmağı kaldırmayı sünnetten görmemiş kimisi tahiyatın tamamında parmağı kaldırılabileceği hatta oynatılabileceği anlamında hüküm çıkarmışlardır yani bu ihtilaflar ferai meselelerdedir asli meselelerde değildir ve bu sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde olan bir husustur bizim de çağrımız diyoruz ki Allah Resulü ve vesselam buyurdu sallu kemer aytumunu yusalli benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılınız dolayısıyla bütün mezhepler bu konuda hassasiyet göstermiş Namazın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namazı delillerle anlamaya çalışmışlardır. Ancak bazı mezheplere yani bir mezhebe bir hadis ulaştığı ancak diğerine ulaşmadı. Ya da hadis ulaştığı ancak bundan farklı bir hüküm farklı bir anlam çıkardı. Örnek veriyorum göbeğin üstünde yani göbeğin üzerine mi yoksa üst yani göbekten şöyle birkaç parmak yukarı mı anlamında ki anlamalar. Ve benzeri şeyler dolayısıyla bunlar ferai meselelerdir. Bunlar kardeşliği zedeleyen veyahut ümmetin arasında ciddi ihtilaflar sayılacak şeyler değildir. Dolayısıyla bunlar kabul görmüş mezheplerimizdir ve hepsi de hakta isabet etmeye gayret göstermişlerdir. Allah onlara rahmet etsin ve bizlere böyle ilmi bir miras bıraktıkları için de Allah onların ecirlerini kat kat versin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bir müştehid iştihadında isabet ettiği zaman iki ecir alır. Yani nedir bu ecir? Bir gayret etmesi, ikincisi isabet etmesi. Eğer isabet edemezse bir ecir alır. Yani o da gayretinden ötürü ecir alır, isabet edemediği için almaz. Ancak yine de ecir alır. Bizim Türkiye'deki sorunumuz, mezhepler arasındaki ya da namazların farklılığı değil, Bizim sorunumuz mezhepleri taklit etme sorunudur. Yani mezhepleri takliden öğreniyoruz. Ya yani Anne babadan duyarak, çevreden görerek. Yoksa hiçbirimiz, mesela Hanefi olan birisi e, ya da kaç tane Hanefi kardeşimiz İmam Ebu Hanife'nin El Fıkh'ül Ekber'ini okumuştur ya da El Fıkh'ül Efsat'ını okumuştur ya da El Alim vel Mutekebbi e, e, El Alim Teallim gibi. Ve buna benzer yani bizzat hanefi, hanefiliği kendi kaynaklarından öğrenmemiştir. Yine şafiler aynı şekilde yani el-üm veya el-risale gibi veya diğer eserleri okuyan kaç kişidir? Ya da kaç kişi bunları tedris etmiştir? Dolayısıyla ilimden kopuk olmamız taklidi namaz kılmayı ortaya çıkarmıştır. Bu da maalesef eee insanların hatada ısrar etmesine sebep olmakta ya da yahut bu ihtilafların giderilmesinde sünnetin hakem olmamasının getirdiği ihtilaflardır. Ancak yine de bu kimseler aslı buluncaya kadar, aslını buluncaya kadar yani Kur'an ve sünnetin ya da sahih sünnetin öğrettiği namaza dönünceye kadar kendi mezhebine ittiba etmesinde bir sakınca yoktur. Asıl olan, e, her mezhepte isabet ettiği konular vardır, edemediği konular vardır. Önemli olan, bir mezhebe müntesip olan bir kimse, mezhebinin isabet ettiği konuları, konulara sahiplenecek, onları uygulayacak. Çünkü isabet etmiş, İslam'ın malıdır. Etmediği yerlerde de taassub göstermeyip ne yapacak? İsabet edemediği noktaları terk edecek, böylelikle, Sahih sünnete ulaşmaya gayret edecektir. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır. Ve hadihi ve allâhu âlem ve sallallahu ala nebîna Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sübhaneke Allahümme bihamdik eşhedü en la ilâhe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.